ve her birisine aynı hediye düşmek tavra aklın haricindedir. El cevap. Fatıru Hakîm nasıl ki unsuru havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezra'a ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezanı Muhammedî Aleyhissalatu Vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi öyle de okunan bir Fatiha dahi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 Görelim o ne diyor. El cevap Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir büruhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lemai icazı maneviyesi ve o bahrin bir reşası ve o güneşin bir şüaı ve o madeni ilmi hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek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 En evvel 24. ayetin başında zikredilen ihtar'a dikkat etmek lazımdır. O ihtarın yeri başta idi fakat orada hatıra geldi, oraya girdi. İkinci bir ihtar, tebafukla işaretler eğer münasebat-ı maneviyeye istinat etmezse ehemmiyeti azdır. Eğer münasebet-i maneviyesi kuvvetliyse bu onun bir ferdi, bir masadakı hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa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 Birinci olarak onu beyan etmek gerektir. Bu ayetin Nur: Allahu nuru semveativel arı metal Nurihi kemişkein fiha misbeh, el misbeh fi zcece, zücage, ez zcecetü ke enneha kevkebun durri yyuk amin şecarin mübaraketin zeytunein la şarkı yetin veâ qbiye, Yakadü zeytüha ydi u velem temses hunar Nurun aâ Nur.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 Ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mucizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi, "Methel nurihi kemishketin fiha misbahdır." Yani, nuru ilahinin veya nuru Kur'anînin veya nuru Muhammedînin aleyhisselatu vesselam misali şu "kemishketin fiha misbahdır." Makamı Cifrişi 998 olarak. Aynen risaletin Nur şeddelinun ikinun Nun sayılmak cihetiyle tam tamına tevafukla ona işaret eder. İkinci cümlesi Ez-zucacetu keenneha kawkabun durriyun yukadudur. 28. lemada tafsilen beyan edildiği gibi İmam Ali radıyallahu an kaside-i celcelutiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş. Akit e kawkabi bil ismi nuran.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 Ha sayılsa 598 ederek tam tamına Resailin Nur ve Risalein Nur adedi olan 598'e tevafukla beraber Min Furkanin Hakimin adedine yine sırlı bir tek farkla tevafuku u remzi ile hem Resailin Nur'u efradına dahil eder. Hem yine Risalein Nur'un şecere-i mübareki Furkan-ı Hakim olduğunu gösterir. Eğer Min şecere'tindeki ta ta kalsa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 Adedi olan 998'e tevafukla, manasının kuvvetli münasebetine binaen, işaret derecesinde remz eder. Beşinci cümlesi, Yeşau cümlesi gayet cüz'i bir farkla, risalet Nur müellifinin ismiyle meşhur bir lakabına tevafukla, manası baktığı gibi bakıyor. Eğer yeşa'udaki mukadder zamir izhar edilirse, menyeşa'uhu olur. Tam tamına tevafuk eder. Bu ayet nasıl ki Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de tarihi telifine ve tekemmülüne tam tamına tevafuklar remzen bakıyor. Kemishketin fiha misbahun el misbahu fi zucajetin cümlesi, kemishketindeki temvin vakıf yeri olmadığından nun sayılmak ve fi zucajetin vakıf yeri olduğundan ta ha olmak cihetiyle 1349 ederek.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 şeddeli z aslı itibariyle bir lam bir z ve birinci züccace, vakıf ciyetiyle ha ikinci vakıf olmadığından ta sayılır. Eğer şeddeli z iki z sayılsa o vakit 1322 eder ki yine risale-i nur müellifi mukaddemat-nuriyeye başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder. Hem min şecaratin mübareketin cümlesi ta evvel ta ikinci ta ise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 Mesela zeytunetin la ve valla garbiye cümlesi der. Nasıl ki elektriğin kıymetdar metağı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda cevi havada rahmet hazinesinden semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden arama lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan Resailin nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan ve ne de garbın felsefe ve فنunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebeyi arşiisinden iktibas edilmiştir. Hem mesela yekadu zeytuha yudiiu u lam tamsasuhu narun nurun cümlesi mana-i remziyle diyor ki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 kendi kendine nurlanır, alim olur. Evet, bu cümlenin bu mucizane üç işareti, elektrik ve Resail'in Nur hakkında hak olduğu gibi, müellif hakkında dahi aynı hakikattır. Tariçi hayatını okuyanlar ve hemşehrileri bilirler ki, Izhar kitabından sonraki medrese usulünce 15 sene ders almakla okunan kitapları, Resail'in Nur müellifi yalnız üç ayda tahsil etmiş. Hem nasıl ki bu cümlenin manevi münasebet cihetinde kuvvetli ve letafetli işareti var, öyle de cifri ve ebcedi tevafuku ile hem elektriğin zamanı zuhurunun kurbiyetini, hem Resail'in nurun meydana çıkması, hem de müellifinin veladetini remzen haber veriyor. Bir lamay icaz daha gösterir. Şöyle ki Yekadü Zeytuha yudîun'un makamı 1279 olup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 Belki bu ayetin icazı manevisinin bir şubesinden bir lemasını göstermek istedim. Elhasıl bu ayeti kutsiye sarih manasıyla nuru ilahi ve nuru kur'ani ve nuru Muhammedîyi aleyhissalatu vesselam ders verdiği gibi manayı işaretiyle de her asra baktığı gibi 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline dahi bakar ve dikkatle baktırır.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 erham Rahim'inden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyorum. Resailin Nur'un bu ayetin iltifatına liyakatını anlamak isteyen zatlar, hangi risaleye dikkatle baksalar anlarlar. Hiç olmazsa Eskişehir Hapishanesi'nin bir meyvesi olan 30. Lem anamındaki 6 Esma-i İlahiye'ye dair 6 nükte risalesine, hiç olmazsa o adan i̇sm Hay ve Kayyum'a dair 5. ve 6. nüktelere dikkatle baksa elbette tasdik eder.